Mecusi'nin Hediyesi Evvel zaman içinde İngiltere'de küçük bir kasabada iki aşık yaşıyormuş, James ve Della. Birbirlerini deliler gibi seviyorlarmış. Okulları bittiğinde James, bir gazetede sekreter olarak iş bulmuş. Aylık 50 poundluk maaşla, James çok mutluymuş ve Della'ya evlenme teklif etmeye karar vermiş. Della, seni ilk gördüğüm andan beri sana deliler gibi aşığım ben. Ve yaşadığım son güne kadar seni sevmek istiyorum. Ben seninle yaşlanmak istiyorum Dela. Benimle evlenir misin? Ah James, ben de seninle yaşlanmak istiyorum. Evet, seninle evlenirim. Ve böylece James ve Dela küçük bir törenle evlenmişler. James haftalığı 8 pounda eşyalı bir daire tutmuş. Çift burada mutlu ve rahatmış. Görünüşe göre birbirlerine olan sevgileri daha da artıyormuş. Her şey yolunda gidiyormuş. Derken piyasalarda durgunluk baş göstermiş ve James'in maaşı 40 pounda düşürülmüş. Aşkım, bunun üstesinden geleceğiz. Sen endişelenme. Tabii ki aşkım. Sen yanımda olduğun sürece beni endişelendirecek hiçbir şey olamaz. Böylece ikisi birlikte geçim sıkıntısı çekerek tasarrufa dayalı bir hayat yaşamışlar. Kısa süre sonra yılbaşı gelmiş ve Londra caddeleri karla kaplanmış. Dükkanlar ışıklarla, evler de yılbaşı ağaçlarıyla süslenmiş. O sırada Dela ne kadar biriktirdiğini görmek için çantasına bakmaya gitmiş. Bir pound ve 85, 86, 87 pence. Hepsi bu mu? Ah oh, ve yarın yılbaşı. Ne yapacağım? Bu yeterli değil. Çiftin büyük bir gururla sakladığı iki değerli malı varmış. Biri James'in altın saatiymiş. Bu ona babasından kalmış. Ve babasına da onun büyük babasından kalmış. Diğeri ise Delan'ın saçıymış. Delan'ın güzel kahverengi saçları dizlerinin altına kadar uzanıyormuş. Ve onun için neredeyse bir giysi gibiymiş. Ah, bazen mecbur olduğun şeyi yapman gerekir. Huzursuz bir şekilde ayağa kalkmış. Ve hemen gözlerinden yaşlar boşalmış. Dela yüzündeki yaşları silmiş. Ardından eski kahverengi şapkasını takmış. Kapıdan dışarı fırlamış ve merdivenlerden inerek caddeye çıkmış. Kısa bir süre sonra yakındaki bir dükkanda durmuş. İşte burası. Bakar mısınız? Saçımı satın alır mısınız? Neden şapkanı çıkarıp saçlarını bana göstermiyorsun? Dela şapkasını çıkarmış ve kahverengi saçlarını açmış. Deneyimli elleriyle saçlarını yoklayan kadın... ...başıyla onaylama hareketi yapmış. 20 pound. Kabul ediyorum. Sonraki birkaç saat içinde... Dükkandan çıkan Dela, Londra sokaklarında dolaşmaya başlamış. James için mükemmel bir hediye arıyormuş. Sonunda onu bulmuş. Bu kesinlikle James'den başka biri için yapılmamış. Bu platinden yapılma bir köstekmiş. Tasarımı çok sadeymiş. Değeri kösteğin özünden kaynaklanıyormuş. Gösterişli yapılmış işlemelerden değil. Tıpkı tüm iyi şeylerde olduğu gibi. Hatta saatten bile değerliymiş. Daha fazla düşünmeden kösteğe 21 pound ödemiş ve cebinde kalan 87 pence beraber eve dönmüş. Saat 7 olduğunda kahve hazırmış ve ocağın üstündeki kızartma tavası sıcakmış. Ve etleri pişirmeye hazırmış. Kısa saçlarını kıvırcık hale getirmiş. Bu şekilde okula giden erkek çocuklara benzemiş. En azından o böyle düşünüyormuş. Eğer James yüzüme baktığı anda beni öldürmezse, koro kızlarına benzediğimi söyleyecek. Ama ne yapabilirdim ki? Oh, 87 pensle ne yapabilirdim ki? Aniden merdivenlerdeki ayak seslerini duymuş ve bir an için bembeyaz kesilmiş. Lütfen Tanrım, yine güzel olduğumu düşünmesini sağla. Lütfen! Kapı açılmış ve James içeri girmiş. İnce ve çok ciddi görünüyormuş. Dela'ya bakınca olduğu yerde kalmış. Gözleri üzerinde sabitlenmiş ve yüzünde Dela'nın anlayamadığı bir ifade oluşmuş. Ve bu onu çok korkutmuş. Hemen masanın başından kalkmış ve James'e doğru yürümüş. James, hayatım. Bana öyle bakma. Saçımı kestirip sattım. Çünkü sana yeni yıl hediyesi almasaydım kendimi kötü hissedecektim. Tekrar uzayacağını biliyorsun. Saçlarım çok hızlı uzuyor. Ama James cevap vermemiş. Mutlu yıllarda James ve mutlu olalım. Sana ne kadar hoş, ne kadar güzel bir hediye aldığımı henüz bilmiyorsun. Sen saçını mı kestirdin? Evet, saçımı kestirdim ve sattım. Bu halini de beğenmedin mi? Saçım olmadan da benim, öyle değil mi? James'in yüzü ifadesizmiş. Beni yanlış anlamadı. Saçının kesilmesi, tıraş şekli ya da şampuanı seni... Daha az beğenmem için sebep olamaz. Ama bu paketi açtığında neden... Bu kadar şaşırdığımız sen de anlayacaksın. Dela iplerini açmış... Ve kutuyu açtığı anda mutlulukla bağırmış. Vay canına! Ama mutluluğu kısa sürmüş. Hediye... Bir tarak setiymiş. Dela gelip gidip Broadway'deki bir vitrinde bunlara bakıyormuş... Güzel taraklar kaplumbağa kabuğundan yapılmış ve mücevherlerle işlenmiş. Bunlar çok pahalıymış. O yüzden hiç umudu olmadan sadece vitrinden bakmakla yetiniyormuş. Ve şimdi onun olmuşlar. Ama bu kadar çok istediği takıları takacağı saçları artık yokmuş. Onlara sarılmış ve yaşlı gözleriyle yukarı doğru bakmış ve gülümsemiş. Saçlarım çok hızlı uzar James. Ve evet, Hela birdenbire yerinden sıçramış ve bağırmış. Ah, oh, James, sen daha güzel hediyeni görmedin ama. Ve yanına gidip heyecanla avcunu açmış. Güzel değil mi James? Bunu bulabilmek için bütün kenti dolaştım. Artık günde yüz kez saatine bakabilirsin. Bana saatini ver. Nasıl olacağını görmek istiyorum. İsteğini gerçekleştireceğine James kanepeye çökmüş. Ardından ellerini başının arkasında kavuşturup gülümsemiş. Del, yılbaşı hediyelerimizi bir kenara koyup orada bırakalım mı? Hediye olamayacak kadar güzeller. Ee, nasıl yani? Ah, taraklarını alabilmek için saati sattım. James tekrar konuşana kadar salonda bir sessizlik olmuş. Ve şimdi etleri koyman gerekiyor. Dela ona doğru koşmuş ve sıkıca sarılmış. James de ona sarılmış. Aa, seni çok seviyorum James. Seni daha çok seviyorum. Mecusiler bildiğiniz gibi bilge insanlardır. Harika bilge insanlar, Noel Baba adına hediyeler getirirler. Yılbaşı hediyesi vermeyi onlar bulmuştur. Akıllı olduğunuzda hediyeleri çok işe yarar. Ama Londra'daki bir dairede yaşayan iki aşığın birbirinden habersiz yaptıkları, evlerinin en değerli varlıklarını birbirleri için gereksiz şekilde feda etmeleri en akıllıca şey olmuş. Böylece mecusi olmuştur.